Nedim 1730 Kaside Bu şehri İstanbul ki bir müslü müslübehadır bir sengine yekpare acemülkü fedadır bir gevheri yekpare iki bahr arasında hurşidi cihan ta bile tartılsa sezadır bir kânıyamdır ki anın gevheri ikbal bir bağı iremdir ki gözü yüzü alaadır altında mı üstünde midir cenneti ala Elhak bu ne halet bu ne hoş abu hevadır Her bahçesi bir çemenistanı letafet Her kuşesi bir meclisi pür feyzü sefadır İnsaf değildir anı dünyaya değişmek Gülzarlarını cennete teşbih hatadır Herkes irişir anda muradına anın çün, Dergahları melceği erbabı recadır Kalai marif satılır süklarında Bazarı hüner maden ilmi ulemadır. Camilerinin her biri bir kıvhi tecelli, ebruyi melek andaki mihrabı duadır. Ser çeşmeleri olmasa insana revan bağış, germ abeleri cana safa cisme şifadır. Hep halkının etfaarı, pesendiide vü makbul derler ki biraz dilberi bi mührü vefadır. Şimdi yapılan alemi nesve resmü safanın safhanın, Efsa'fı hele başka kitab olsa sezadır. Namı gibi olmuştur o hem saat hem abad. İstanbul'a sermayeyi fahr olsa revadır. İstanbul'un efsa'fını mümkün mi beyan hiç, Maksud Herman Sadri Kerem Kara Sena'dır.